Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir yahut bir takım cemaatler Türkiye darül harptir. Dolayısıyla Türkiye'de cuma namazı kılmak farz değildir ve faiz almak caizdir diyorlar. Türkiye darül harp midir? Türkiye darül harp midir? Arkadaşlar darül harp, darül İslam taksiminde fukaha e, farklı e, hususları dikkate almış. İmam Şafii'ye bakarsanız rahmetullah bir beldede İslam hakim olduktan sonra o belde bir süre sonra küfür hakimiyetine girse bile orası Darül Harp olmaz. Bir kere Darül İslam olan bir yer bir daha Darül Harp olmaz. İlâ nihayet Darül İslam'dır. Dolayısıyla İmam Şafii'ye göre Türkiye Darül İslam'dır. Hanefi mezhebine göre değişik kriterler var. İşte bir darül harbe bitişik olmak, efendim, e, küfür ahkamıyla idare ediliyor olmak, Müslümanların güven içinde, emniyet içinde olmaması vesaire gibi e, şeyler var, kriterler var. Hanefi mezhebine göre de Türkiye darül harptir diyemeyiz. Müslümanlar Türkiye'de güven ve emniyet içinde midir? Evet. E, üzerimize hakim olan sistem, hukuk düzeni yüzde yüz küfürdür diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Evet, mevcut hukuk sistemi içerisinde İslam ahkamıyla örtüşmeyen kanunlar var. Bu hakikat. Ama örtüşen kanunlar da var. Dolayısıyla meseleyi böyle bıçakla keser gibi kestirip atmak çok doğru değil. Burada de esasen Türkiye darül harptir diyorsa bir insan, bunun arkasından hemen cuma kılınmaz, faiz almak caizdir, gelmez. Bunun arkasından ilk gelecek olan şey, darül harp, harp yeridir, savaş yeridir, savaşacaksınız. Dolayısıyla Ali Cengiz oyunu yapmaya gerek yok. Bunu Avrupa'da da yapan kardeşlerimiz var, gerek yok. Almanya darül harptir, burada faiz alabiliriz gibi Böyle absürt şeyler yapılıyor efendim. Darül Harb'de nedense savaşmak dışında her şey aklımıza geliyor. Darül Harbi Darül Harp yapan esas şey harptir. Bunun dışında her şeyi aklımıza geliyor. Bir tek savaşmak o da işimize gelmiyor çünkü. Darül Harb'de ikamet ediyoruz, oranın vatandaşı oluyoruz, orada iş kuruyoruz, evleniyoruz. Hayatımızı orada ikame ediyoruz. Hiçbir şikayetimiz yok. Dolayısıyla bu e, tahriftir arkadaşlar. Bu heva ve hevesle hükmetmektir, amel etmektir. <gülüyor> Mükellefiyetlerinden kaç, ruhsatlarından istifade et ne güzel. Bir mümine yakışmaz bu.